Neden sonra? Bir karanlık düşünün ki, zifiri bir karanlık. Karanlıklar ötesi bir karanlık söz uygunsa. Zulmün zirveleştiği, küfrün zirveleştiği, adaletsizliğin, haksızlığın zirveleştiği. Aklınıza gelecek ve hatta geldiğinde dahi dilinizle telaffuz edemeyeceğiniz kadar insanlık dışı ne varsa, halife olmasının şeref ve onurunu kaybetmiş bir insanlıkta ne varsa hepsinin zirveleştiği bir ortam. Çoğunluğun yanlışa battığı ve siz kendinizi o çoğunluğun karanlığından bir aydınlığa çekmeye çalıştığınızda, ayıplandığınız, yanlışta olduğunuz düşüncesiyle ayıplandığınız bir ortamı düşünün. Öyle bir ortamdasınız ki, Yemen illerindeki bir Veysel Karani gibi, Herkes ama herkes iti vermiş sizi bir köşeye. Siz iç aleminizle bulmuşsunuz rahmeti. Zifiri karanlığında bulmuşsunuz aydınlığı. Aydınlığın aydınlığını bu kadar güçlü yaşamasını karanlığa borçlu olduğunu bilerek karanlığa sabır ile bulmuşsunuz aydınlığı. Siz bir çiçek gibi kapkara çamurlu bir çamurlu bir topraktan yetişse de tertemiz ve mis gibi olabilmeyi çözmüşsünüz. Ama çözmek Büyük bir nimet ve şerefse de asıl olan, asli olan sebat etmek ve tutabildiğiniz kadar insanın elinden tutarak bakın daha dün ben de sizin düştüğünüz yanlıştaydım deyip belki silkelenmenin ardından silikelenmek isteyen herkesin elinden tutabilmek, cemali ba kemali hakikaten işte bu şekilde seyredebilmek, bir tanecik sevgili en büyük dost Allah'ın bir tane kaçak kulunun aslına cennete rücu etmesini, cennete geri dönüş yapabilmesini, Rabbisinin sözü uygunsa eve dönüş yasası olan Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini başka insanlara da sunabilmek onların da elinden tutup her ne ortamda olursa olsun her ne yanlışta olursa olsun onları o yanlıştan kurtarabilmek adına bir adımcık dahi olsa atabilmek Böylece rahmeti genele yansıtabilmek, toplumu kurtarabilmek sadece ahiretteki sonsuz hayat için değil. Dünyada belki maddi mevkisi, dünyevi makamı en üst düzeylerde olsa da iç alemi çökmüş, iç alemi çökmüş... Sanki bütün dünya çökmüş yaltında altında bir ok almışçasına iç alemi daralmış insanların da ellerinden tutabilmek. Taş atana, öldürmek için kılıç kaldırana, diriltmek için el uzatmak. İster misiniz... Öyle birisini paylaşalım ki sizle şu anda, şu demde Yine aynı, aynı yaşananlar olsa da yaşayan bir farklı Yine karanlıktan aydınlığa bir yolu paylaşsak Mina ile nur ayetinin tecellisini paylaşsam Sunsam sizlere lütfeder misiniz? kabul edip dinler misiniz sırrı sırda bulmak cananın aşkından candan vazgeçebilmek Yasin suresinin ikinci sayfasındaki hani anlatılıyor ya elciler gelir Kariye e halkını davet ederler Dünya ve ahiretteki sonsuz sonsuz huzursuzluktan kurtulsun, sonsuz saadete kavuşsun için davet ederler de, oradaki halk itaat etmez, dinlemez, dinlemek istemez. Sonra şehrin diğer ucundan birisi gelir, koşarcasına. Sanki bir yangın vardır ve bina çökmek üzeredir ve uzaktan gelen kişi o binanın çökeceğini görür, yangının içerisindeki insanları kurtarmak için çırpınır ya, Kur'an'ın ifadesi ince, koşarcasına gelir, seslenir, Ey kavmim, akrabalarım, arkadaşlarım, halkım, şehirdaşlarım, Siz her gün isyan üzerine isyan, nisyan üzerine nisyan, yanlışlık üzerine yanlışlık yapıyorsunuz ama bakın, Size merhameti, size şefkati, anne babanızın size olan şefkat ve merhametinden sayılamayacak kadar çok olan sevgilimiz Allah, elçilerini göndererek tekrardan huzura davet etti sizleri. Davet ediyor bakın. İcabet etmez misiniz? En azından dinlemez misiniz? Kulak vermez misiniz? Ya... İbadetleri işte hazır hissettiğimiz zaman ibadet yaparız. Hayır. İbadetler hazır hissettiğiniz zaman yapacağınız şeyler değil. Sizi hazır etmek için hediye edilen birer hediyetullah değil mi? Halk dinleyeceklerdi, kulak vereceklerdi. Ama nasıl? O diriltilmek için Diriltmek adına bir adım da Olsun atabilir miyim Düşüncesiyle koşup gelmişti Kopmuştu şehrin ta ötesinden Yangınlı yanan binanın içinden Kurtarmak için insanları Sanki Kariplerini işgal etmiş olan dünyevi Bütün geçici zevk ve sefalardan Gönüllerini arındırabilmek için Belki Rabbinizin size hediyesi Size sevgisi olan şu elçilere kulak verin demişti ama bazen aydınlık karanlıkta olanların hoşuna gitmiyordu ya hani hep paylaşıyorduk adalet adaletsizlik üzerine sistem kurmuş olanların işine gelmiyordu zulmü ortadan kaldıracak merhamet merhamet sizlerin Merhametsizlik üzerine sistem kurmuş olanların içine gelmiyordu. Gelmeyecek. Gelmeyecekti. Ve sonra bir anda taşlayarak şehit ediverdiler o güzel kulucu. Senden benden geçmiş, nefsinden geçmiş, insanlığı düşünerek kendini ortaya atan o kulcu. Sonra ayette Allah buyuruyor ki o kul için bakın ne oldu. Şehit ederler okulu. Sonra Rabbisi, onun niyetini bilen Rabbisi. Ona ondan yakın olan Rabbisi onu alır ve cennetine lütfeder, cennetine gark eder. O kendisine sunulan bu nimetleri görünce, Kendisini taşlayarak şehit edenleri Rabbisine şikayet etmez de, Ya Rabbi, keşke, keşke, keşke şu beni taşlayarak öldüren insanlar, sana olan aşkım ile dünyada kavuştuğum huzurun ardından bana lütfeylemiş olduğun şu sonsuz nimetleri keşke görselerdi, keşke bilselerdi. İşte böyleydi. Kendilerini öldürmek isteyenler, kendilerini öldürenler için bile Rahman'a aşık olan bir kulun tercihi, seçeneği, seçeceği bu olacaktı. Ama ve lakin onlar bilemeyeceklerdi. Nasıl bilsinlerdi ki? Nur, rahmet, ilim, rahmet ve aşk medeniyeti mübarek İslam, ancak gönlünü açmak isteyenlerin kalplerine tecelli edebilirdi. Bu dinde zorlamak yoktu. Kişi isterdi, adım atardı, gayret sarf ederdi, en azından bulmak isterdi. ermek isterdi ki Rabbisi de onu erdirsindi. İşte böyleydi Hz. Adem ile başlayan bir tanecik sevgilimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem arasında gelip geçen eri peygamberler ve o peygamberlerin aracılığıyla Allah'ın suyduğu vahiy deryasından kana kana içen müminler tüm insanlığın kurtuluşu için sürekli gayret Sürekli rahmet, sürekli merhamet sergileyenler olu vermişlerdi. Yine öyle bir rüsi vardı ki gayreti, lisanı hali olu vermişti. Tebliği sadece rahmeti duyurmak sadece dil ile anlatılan bir şey değildi, hakiki olanı yaşamınız ile sergilemekti. Sahabi kiram efendilerimiz bir tanecik sevgilimiz Hazreti Muhammed'in hayatlarından kalplerinin alabileceği kadar güzellikleri alıvermişlerdi ki, her biri ayrı bir peygamberi ahlakı adeta sergiliyordu. Yine birisi vardı, sevgililer sevgilisine yakınlığı o kadar fazla oluvermişti ki, fazla konuşmuyordu. Çünkü... Kendisi tebliğini lisana haliyle gerçekleştirecekti. Kendisi ve ailesi evvelden Hristiyanlığı kabul etmişlerdi. Ancak İsra suresinden de öğrendiğimiz üzere Yahudi alimleriyle Hristiyan alimleri Peygamber aleyhissalatü vesselam efendimizi kendi öz evlatlarını tanır gibi tanımaktaydılar. Alametleri aşikardı, nuzulünün yaklaşımı aşikardı. Haberdar ediyorlardı, haberdar ediyorlardı, yaklaşımının işaretlerini halkı açıklıyorlardı. Onun da bulunduğu ortamda sevgililer sevgilisinin o karanlık ortama aydınlatmasının yaklaştığının sesleri yaygındı. Hz. Peygamberin daha sonra geleceğini onlara haber vermişti bu oradaki Hristiyan alimler. Bir tanecik sevgilimiz Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ilim, rahmet ve aşk medeniyeti mübarek din İslamı yaymaya başladığı zaman bundan haberdar olamamışlardı. Ancak sevgilimiz Hz. Muhammed Medine'ye hicret ettikten sonra yeni bir peygamberin zuhurunu haber alan onun kabilesi arasından çıkan dokuz kişi önceden Medine'ye gelerek sevgililer sevgilisi sevgili peygamberimizin huzuruna gelmişlerdi. Efendimiz'e insanların özellikle ehli kitabın çabucak biat etmesinin akın akın kendisine tabi olmasının sebeplerinin büyüğü Yahudi alemleriyle Hristiyan alemlerinin Efendimizin peygamberliğini açıklamasından önce bir peygamberin son peygamberin geleceğini sürekli ifade etmeleri olmuştu o gelen dokuz kişi Nurun merkezinden, Mescid-i Nebevi'den Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tatlı huzurlarından almış oldukları tebliğ ile bir anda dirili vermiş, bir anda kendilerine gele vermiş, bir anda sil kelinli vermiş ve sonbaharken, sonbahardayken ilkbahara geçişin rahmet ve muhabbetini bir anda yaşayıvermişlerdi ve iman etmişlerdi. Bunların arkasından bu güzellik sahabede ve ihtiyar haliyle babası da gelip sevgililer sevgilisinin huzuruna gelmişlerdi. Sürekli araştırıyorlardı, gelecek elçiyi bekliyorlardı. Evet, evet Rablerini biliyorlardı. Allah vardı, Allah birdi ancak değiştirilmiş insanların müdahaleleriyle karışmış olan Hristiyanlığım tamamen içi boşaltılmış haliyle bablerini vuslatı gerçekleştiremeyeceklerini aşikar olarak görmekteydiler. Çünkü sadece hani sözü ise, kimlik değişi veriyordu Hayata yansıyan hiçbir şey yoktu. Haftanın bir günü gidip yapılan günahların çıkartılması ve sanki Allah'ın dünyadaki yetkilisiymiş gibi günahların affedilmesi gibi hal ve hareketler onu sürekli arayışa sevk ediyordu. Eski elçilerin haberleri ortadaydı. Bir rahmet gelecekti. Bir merhamet gelecekti. Hürmetine Hz. Adem'in tövbesinin kabul olduğu İsa Aleyhisselam'ın müjdesi, Musa Aleyhisselam'ın övüncü, İbrahim Aleyhisselam'ın hatırası, İsmail Aleyhisselam'ın gözbebeği Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşi, bir tanecik bir sevgili gelecekti. Bunların farkındaydılar, o yüzden sürekli arıyorlardı. Ama iç alemlerinde bir yakarış vardı. Hadi gelse diye, hemen gelse diye, çünkü gerçekten elçi olmayınca, gerçekten ellerinden tutacak güzel bir tanecik öğretmen olmayınca hayat gerçekten tavrımar oluyordu. Kendileri... Susuz kalmışlardı. İç alemleri, ruhları susuzluktan çatlayıvermişti. Ne bir ekim vardı hayatlarına yansıyan, ne bir meyve. Daralmışlardı, bunalmışlardı. Şu koskocaman, bitmek tükenmeyen evren kendilerine dar geliveriyordu. İğne atsanız yere düşmeyecek kadar bir kalabalığın içerisindeydiler. Ama yalnızdılar. Bedenlerinin yanındaki insanlar sadece dış alemlerinde kalıvermişti sanki. İç alemleri, iç alemleri çorak, topraklar gibi oluvermişti. Yesri'e bir Medine yapan, Medine'yi münevvere kılan ve o Medine'deki mescidini elleriyle inşa edip Alnını secdeye koyduğu yer ravda Mutahhar olup cennet bahçesi olan bir tanecik sevgili Hz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda En sonunda ilkbaharı buldu, suyunu bulu vermişti Hüzeyfe bin El-Yaman İlk olarak Sevgililer, sevgilisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna iman ettikten sonra ailesinin de aldı, ailesini de getiriverdi Medine'ye. Aşk öyle bir şeydi ki durmuyorlardı gönüllerinde. Aşk onların hayatında Bedir olacaktı ama Bedir'e yetişememişti. Aşk hayatlarında Uhud olarak yansıayı vermişti. Bu arada Uhud kazası sırasında Hazreti Hüzeyfe'nin babası Usel bin Cabir ile Rifa bin Vakş çok yakışlı ve faziletli kişiler olmalarına rağmen ihtiyar oldukları için savaşa iştirak edememişlerdi. Bunlar kendileri gibi olanlar ve kadın ve çocuklarla birlikte Medine'de oturmaktaydılar. Birbirlerine biz kendi başımızın çaresine bakarız diyorlardı. Daha ne bekliyoruz? Ömürlerimizden bir şey kalmadı. Ancak iki yudumluk, bugünlük ve yarımlık ömürlerimiz kaldı. Kılıçlarımızı alsak da, Kılıçlarımızı alsak da, Gündüz, Uhud'da, Resulullah'ın yanına katılsak. Belki Allah, ''Bir insancık kurtulsun için adım atmış olacağımız Uhud'da bize şehitlik lütfeder, bize şehitlik ihsan eder de şereflendirir.'' diyerek silahlarını alıp Uhud'a geldiler ve mücahitler arasına katıldılar bu iki yaşlı genç delikanlı. Yaşlıydılar ama iç alemleri genç delikanlıydı. Ancak Hz. Hüseyin bin Cabir, Medine'ye yeni gelmiş olduğundan Ensar kendisini tanımıyordu. Ve Huzeyfe'nin babası da arkadaşıyla beraber niyetlerine kavuşmuşlardı. Su, su yolunda kırılırdı su testisi. İnsanın niyeti ne ise elbet varacağı yerde, öleceği yerde, dileceği yerde o yol üzerinde olacaktı. Hayatlarında Dünyanın tüm çekiciliğini ellerinin tersiyle edip kainattaki tüm çekici nefsani his ve duygulara la deyip mevcuda illa diyenler İlahi ente maksudi ve radâkı matlubi diyen bu yiğitler Muslatlarına Fecr suresinin son ayetlerinde buyurulduğu gibi ne olmuş bir nefis ile, meleklerin haydi girin cenneti ifadeleriyle şehit olarak bulmuşlardı. Hüzeyfe bin El Yaman, bir tanecik sevgilimizin sırdaşı. Kaynaklar derler ki, Efendimiz'e iman ettikten sonra, Efendimiz'i öyle takip eder vermiş ki, sevgililer sevgilisiyle öyle hem dem vermiş ki, bir tanecik sevgilimiz bazı sırlarını ve genel insanlara açıklanamaması gereken bazı sırları onu açıkladığı ifade edilmiş. Bunu bütün hesap bildiğinden Hz. Hüzeyfe'ye büyük itibar gösterirlerdi. Ayrıca bazı ileriye dönük meseleleri kendisiyle istişare ederlerdi. Fakat o, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisine paylaşmış olduğu sırları ne Efendimiz hayattayken ne yöken, kesinlikle ve kesinlikle hiç kimseye açıklamamıştı. Hatta Hz. Ömer zaman zaman fitnenin kendi devrinde mi çıkacağını ağlayarak sorduğunda Hz. Hüzeyfe bunu hayır sözüyle cevaplandırırdı. Hazreti Hüzeyfe bin Aliyaman, Yaman resul Ekrem Efendimiz ile birlikte Hendek Gazvesine de koşu vermişlerdir. Bu gazve hakkında da yeni öyle anlatıyor ki Amcam Hüzeyfe bin El Yaman sevgilimiz Resulullah ile beraber şahit oldukları hadiseleri anlattı da arkadaşları biz de o günleri görseydik, şöyle şöyle yapardık dediler. Amcam böyle söylemeyin, Allah o günleri göstermesin. Bana Hendek Savaşı'ndaki o geceyi hatırlattınız. Biz bir tarafta saf bağlamış oturuyorduk. Ebu Süfyan ve ordusu üst tarafımızda, Kurayza Yahudileri de alt tarafımızdaydı. Bunların Medine'deki çoluk çocuğumuza ailemizi bir şey yapmalarından korkuyorduk. Hiç böyle karanlık, böyle fırtınalı bir gece geçirmemiştik. Rüzgar adeta ıslık çalıyor. Karanlıkta kimse parmağını bile göremiyordu. Münafıklar, Evlerimiz açıktır diyerek Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan yine bir şekilde izin istemişlerdi. Halbuki evleri açık değildi. Ama Efendimiz her zaman olduğu gibi zorlama yoktu. Ne iman ederken aşkta ne aşkı sergilerken cihatta. İzin isteyen herkese izin verildi. İzin alanlar sıvışıp gidiyorlardı, kaçıp gidiyorlardı. Biz 300 küsür kişi civarındaydık. Tek tek Resulullah'ın yanında nöbetteydik. Sıra bana gelmişti. Üzerimde ne düşmana karşı koyacak bir kalkanım ne de soğuktan korunacak bir elbisem vardı. Sadece üzerimde dizlerimi geçmeyen bir örtü vardı. Diz üstü oturuyordum. Bunu anlattıktan sonra amcam, siz olsaydınız bunu yapar mıydınız? Soğu, çok korkunç ve son derece fırtınalı bir gecede Resulullah ile beraber bu şekilde durur muydunuz? Sözü o anda belki o kişilere ve belki bugün de zamanımızdaki kişileredir. Kim bilir? Hazreti Huzeyfe bin El-Yaman Sevgilimiz Resul-i Ekrem ile birlikte Hendek gazvesinden sonra Beni Kureyza gazvesinde, Hayber gazvesinde ve Mekke fethinde de bulunmuştu. Ayrıca Huneyn ve Taif savaşlarında da bulunmuştu. Hazreti Huzeyfe bin El-Yaman Tebük seferinde bulunduktan sonra Sevgilimiz ile birlikte veda gitmişti. Efendimizin hayatının her adımını, her dimini takip ediyordu. Sevgilileri nereyse, saatbine bir vakkasının Vakkas'ın sözüyle, Ya Resulallah, sen önümüzde bizimle beraber şu nehre gireceğiz de sen, seninle beraber gözümüzü kırpmadan gireriz Ya Resulallah. Diyordu ya, o aslında bütün sahabe-i kiramın ortak sözüydü. Sevgililer, sevgilisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı, sözleri, yaşattığı vahiy Nuh Aleyhisselam'ın gemisidir. Mevlana böyle diyor ya. Nuh Aleyhisselam gemisini bilen ne olmuştu? Hem sonsuz ahiret azabından hem dünyadaki huzursuzluktan ve sonsuza götürecek yanlıştan kurulmuş, kurtulmuştu değil mi? Yine... Güzel bir İslam alemimiz Mustafa İsmet Garibullah'ın Kutsiye eserinde şöyle bir hadise aktarılır Zülkarneyn Aleyhisselam atfen. Zülkarneyn Aleyhisselam ordusuyla beraber doğudan batıya gitmektedir bilirsiniz ayet-i kerimenin ifadesiyle Sonra karanlık bir vadiye gelirler Zülkarneyn Aleyhisselam ordusuna seslenir ve der ki Ey ordum ''Ey sevgili kardeşlerim, şu anda bu gireceğimiz karanlık vadide ilerlerken bir nehir geçeceğiz, nehirden geçeceğiz. Geçerken nehirden ayağınıza takılan bütün her şeyi alın der ve beraber ilerlerler. Ordunun bir kısmı ayaklarına takılanı alır, bir bakar, bu taşa benziyor der, bir de taş mı taşıyacağız der, almaz kenara atar.'' bir kısmı taş olabilir ama eğer Allah'ın güzel elçisi sevgili bir peygamberi Zülkarne'in bunu istemişse bunu söylüyorsa mutlaka elbet bunda bir şey vardır der doldurur çuvalına doldurur heybesine bu şekilde ilerlerler en netice karanlık vadiden çıkarlar bir bakarlar ki meğerse Ayaklarına takılanı taş zannedip atanların o taş zannettikleri taş değil, birer saf altınmış. Sevgililer, sevgilisi, sevgili efendimizin de her sözü bize dünyada ve ahirette altın kazandıran, rahmet kazandıran, sonsuz saadet kazandıran birer hediye. O söylediyse işittik, kabul ettik, itaat ettik. Onun yaşadığını yaşamak, o sevgililer sevgilisinin hayatını olduğu gibi hayata aktarmak üzere gayret sarf edebilmek bir aşk işidir. Allah'ı sevenlerin, Allah'ın sevgilisi olmak için yapabilecekleri tek örnek, tek kalıp o olduğu için bir sevgi meselesidir. Sabahlara kadar topu şişecek şekilde ümmeti için namazlara, secdelere kapanan o sevgilinin, açlıktan karnına taş bağlayacak, iki taş bağlayacak kadar açtık ümmeti için çeken o sevgilinin ve yine cihadın en kısıştığı anda bütün askerlerin Hazreti Ali, Hazreti Ömer dahil arkasının saklanabilecekleri kadar ölüme cesaretle yürüyen bir peygamber olan o sevgilinin hayatını hayata getirmek bir sevgi bir aşk meselesidir. Aşk İnsanı aşık olduğunun aşk deryasında fenafillah dediğimiz, o fena rusul dediğimiz manevi makamlar derler ya tasavvıfta, o manevi ahlak ölçülerine kavuşturur. Sevgililer sevgilisiyle hem dem olmak, Necim suresinin dördüncü ayetince, her hal ve hareketi vahyin kontrolünde olan peygamberin adımlarını takip ederek sevgililerden olabilmek, Alinin velinin sözüne değil o sevgili ne yapmış bir tanecikim ne yapmış o diyebilmek ve onun yaşadığı hayat standartını iman sonra amel ve sonra meyvesi ahlakı yaşarken herkes belki üzerine de yüklense belki onu yalnız da değilse ve belki tenkit de etse Allah'ım seni seviyorum Allah'ım seni seviyorum Allah'ım. Sen bana olunca yar, her yer bana dar olsa ne yazar? Ateşler bana, sen sevgilim olduktan sonra gül bahçesidir. Zindanlar bana, sen benim bir tanem olduktan sonra saraydır. Nehirler bana, sana olan aşkım devam ettikten sonra Alsay Musa ile yarılan birer yoldur, birer pusuladır. İşte Huzeyfe bin el bunu yaşıyordu. Yaşamıyla bize lisana haliyle tebliğ ettiği o hayat standartında. Efendiler efendisi sevgili efendimizin vefatından sonra kaymadı ayakları, sarsılmadılar. Efendiler efendisi bir tanecik sevgilimiz Hz. Muhammed bedenen belki değişmişti dünyasına ama hayır. Mesajı ortadaydı. O sevgiliyi seviyorlardı. Sevban radıyallahu anh'ın hani bir hasreti vardır ya. Hani Sevban efendimizin azatlı kölesi, kölelik sistemine savaş açmış... Kölelik sistemini ortadan kaldırmış Her hata işleyenin hatasının affının Bir köle azat etmekle olduğunu söyleyip Kölelik sistemini tarumar etmiş Sevgi peygamberi Aşk gerçisi Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Kendi o azatlı kölesinin yanına geldiğinde bakar Görer ki sevgilimiz Sevban Dizlerini göğsüne çekmiş Gözlerinden yaşlar akıyor o siyahi teninin üzerinde göz damlaları, birer nur damlası gibi teker teker yere düşüyor. Tövbe suresi 128. ayetten öğrendiğimiz üzere ümmetine Allah'ın iki sıfatının tecellisi gibi Rauf ve Rahim, çok merhametli, çok düşkün, çok şefkatli olan, Allah'ın iki isminin hakkını vererek yaşayan güzel peygamber. Ey Sehban, hasta mısın? Bir sıkıntı mı var? Canım derdi mi var? Nedir bu halin? Diye sorunca Ya Resulallah der sevban Ne bir derdim ne bir hastalığım ne bir sıkıntım ne bir kederim var. Tek bir derdim var ama tek bir derdim. Siz o kadar çok seviyorum ki ya Resulallah. Herhangi bir iş için yanınızdan ayrılırsan bir müddet Sanki canım Kalbimden çıkacak, yüreğim kopacak, bir anda ölecekmişim gibi hissediyorum. Canım daralıyor ya Resulallah. Sizi görene kadar bu halim devam ediyor. Ne zaman sizi görüyorum, o zaman rahatlıyorum. Ve düşünüyorum Allah buyurdu ayette siz öleceksiniz. Ben de öleceğim. Siz Allah'ın sevgili peygamberisiniz. Cennete gireceksiniz hem de en yüksek makamına. Ben öldüğümde cennete gireceğim bile belli değil Sırattan geçebileceğim bile belli değil Kaldı ki geçsem bile Sizinle nasıl görüşeceğim O sonsuz alemde siz, siz nasıl duracağım Nasıl dayanacağım Sevgililer sevgilisi sevgili efendimiz Susacaktı Çünkü bu yakarış Çünkü bu samimi itiraf Allah'ın vahyiyle cevaplandırılacaktı Allah'a daha düne kadar insanların, çok affedersiniz, hayvan yerine bile konulmadığı, bir eşya gibi satılıp alındığı bir kölenin, siyahi bir kölenin bu samimi itirafının karşılığında ayet ile cevap verecekti. İnsanların muhatap olmadığı, muhatap olmaya düşüklük ve aşağılık saydığı bir eski zenci köleğin bu itirafına vahiy ile muhatap olacak yerin göğün ve bu ikisi arasında bulunanların hepsinin hükümdarı olan Allah muhatap olacaktı. Okuluyla ve okulu gibi olanlarla. Nisa suresi 69. ayetinecekti. Her kim Allah'a ve Resulü'ye taat ederse şifre yol belliydi kıyamet sabahına kadar her kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse her kim Allah'a itaat ederse yani Kur'an'a uyarsa Resul'e itaat ederse yani sünnetini hayatına geçirirse kendisine nimet verilmiş olan şehit peygamberler, şehitler, sıddıklar, salihlerle beraberdirler dünyada, kabirde, mahşerde ve sonsuz alemde bunlar ne güzel arkadaştırlar İşte böyleydi. Hz. Huzeyfe bin Elyaman'ın yanında bu manevi beraberliği yakalamışlardı. Çünkü Hz. Enes bin Malik gibi o da alkültüşüp büyüyen Enes'in bir sözü vardır. Medine iki defa bayram gördü. Birinci bayram sevgili Medine'ye geldiğinde yaşandı. Sevgililer sevgilisi sevgi sultanı Medine'ye geldi. İkinci bayram ise sevgililer sevgilisi Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna bir bedevi gelmişti. O zaman yaşandı. Bedevi geldi ve sevgililer sevgilisi Sevgi Sultanına seslendi. Ya Resulallah kıyamet ne zaman kapı? <gülüyor> sevgililer sevgilisi Sevgi Sultanı çok fesih konuşuyordu. Çok belli konuşuyordu. Dikkat etmesi ve dikkatini vermesi gereken yere yönlendirmesine çok iyi yapıyordu. Allah'ın herçesi. Allah'ın yetiştirmiş olduğu. Seni o güzel ahlakı tamamlamak için tamamlık bedeviye. Sevgili kardeşciğim. Kıyametin ne zaman kopacağını siz ne yapacaksınız? Siz kıyamete ne hazırladınız? O bedevi. İtiraf edecekti halini Mehcid-i Nebevi'de Ya Resulallah Açıkçası farz amelimden başka Nafilelerim fazla yok Gayretim çoksa da Güçsüzüm Nefsim yenik Yeniyor beni Ama ya Resulallah Allah'ı çok seviyorum Allah'ı çok seviyorum Allah, çok seviyorum. Allah aşığım ya Resulallah Ben Allah'a vurgunum ya Resulallah Seni çok seviyorum ya Resulallah Allah ve Resulü'nün sevgisini hazırladım ya Rasulallah. Medine'nin ve bugün bizim dahi bayram edeceğimiz o mübarek tatlı sözünü buyuracağız. <gülüyor> Kişiyi sevdiğiyle beraberdir. Anı da bayram ettiriyordu. Bedenen yaşanan ayrılık onları yanlışa sevk etmiyordu. Eslemiye Efendimizin verdiği müjde neydi? Ne diyordu Rebi? Ya Resulallah sizden isteğim var. Buyurun. Nedir? Öyleyse çok secde ederek bana yardımcı ol demişti ya Allah Resulü. Rebiye. Aynı sözü de yaşamıştı iç aleminde. O yüzden aşkı hayatlarına sergileyerek vuslatı bulmak istiyorlardı. Sevgilim deyip de canını ruhunu teslim ettiği gibi ki kim bilir belki sevgiliyi gördü. Belki Mehmet Akif'in de buyurduğu gibi... Ahuş'unu avuşunu, açtmış peygamberlikle yoluna devam ediyordu. Sevgili sultandan, sevgili peygamberimizden, onun vefatından sonra bırak tayin edilmiş, ummandaki mürtedlerin arkasından gelen Ebu Cehil'in oğlu, aşk ile dirilen imanın insan hayatına ne kazandırdığını ispatlı Hz. İkrim'e bin Ebu Cehil'in ordusuyla müşterek olan ummanı fethetmişlerdi Hz. Ömer devrinde de Medine'ye geri çağrılarak bir müddet orada istişare heyetinde bulunmuş Neden sonra Mezopotamya tarafı Irak'ın fethinden koşuyorlardı her mekana onların derdi onların altına mevki. Eğer böyle olsaydı kendilerine edilen teklifleri hiçbir zaman reddetmezlerdi. Anmalarının ardından Ya ben şimdi yaşlıyım. Ben artık güçsüzüm, hastayım. Ben artık cihatlara gelmeyeyim. Artık şuraya buraya da münafıklar gibi izin isterlerdi. Hayır hayır. Onlara Rebayı Belensari gibi yaşlarının kurtuluşu söz konusuysa koşacaklardı yola. Bir insan için bir canlı için bile. Efendiler efendisi Mekke'nin fethinden sırf yolda aya sakatlanmış, aya kırılmış bir köpeği tedir. 10 kişilik küsür ordu kendisine yaklaşınca korkup kaçmaya çalışır. Ayağı kırık hareket edemez. Canı acır. İn küsür kişilik ordu 180 derece değiştirmiş yönünü ve öyle tayife doğru gitmiştir. Bir küçük köpek yavrusu için bunu yapmıştı ya da bir ağaç yaprağını bile kopartırmayan sevgi elçisi ve ma erselneke illa rahmeten lil alemin. Onlara ve hatta bitkilere bile rahmet olmuştu. Onu takip eden bu güzel insanlar da rahmet oluyordu. Bugün bu zamanda da vesile oldukları ve olacakları gibi. Sadece minkar yara çeken, dert çeken bir insan sesi duyduğunda, bir insan çığlığı duyduğunda, o çığlığı nasıl dindirebilirim? O kanayan yarayı nasıl durdurabilirim? Hz. Muhammed'in adımdan giden güzel insanlar olacaktı bugün de bir. Selam olsun Hz. Huzeyfe bin El Yaman Hazretlerinin aşkı sergilediği, son anına kadar rahmetin adımını takip ettikten en netice ustada onun gibi erişe atabilenlere. Su testisi, siyot, aşk davası, lim rahmet ve aşk medeniyeti mübarek din İslam'ı yaymak üzere bir gün Azra ile vuslatlarını gerçekleştirdiler. Onlar dünyanın aşırı zararlı isteklerini itme-inne derecesine getirtmeden gönül medinesine hicreti yaşayıp yaşatmışlardı. Bugün dahi yarından geçen 1400 küsür seneye yarak hayat sergilemişlerdi. Dünyanın tüm çekiciliğiyle kendilerini çağırmasına, her türlü nefsani arzunun kendilerini istekle çağırmasına rağmen hayır hayır hayır. Allahım, sen beni yarık hediye, hayatı lütfettin, aklı lütfettin. Bu kadar hediye anan köylük yapamam. Seni seviyorum. ''Sensin Allah'ım, sen'' demişler. Şeytanın yoldan saptıramadığı illa ibadikessalihin zümresinden olabilmişlerdi. Olsun onların adımlarını takip edip bugün dahi insanlığa rahmeti sunabilen, rahmet kokan sayfalarındaki satırları hayatına geçirerek, hayatını sonbahardan ilkbahara geçirip, insanları da o ilkbahara davet edebilirsin.'' Nefs Mekkesinden gönül Medinesine hicret edenlere Selamun aleyküm rahmetullah berekat